Açık radyo mikrofonlarından herkese merhaba. E, Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam Programı'nın e, bu haftaki e, yayınıyla sizlerleyiz. Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği ekibi hazırlayıp sunuyor. Ben dernek adına Bora Kabatepe. E, konuya geçmeden önce bu haftaki destekçimiz Gözdem Gürbüz Ati'ye e, çok teşekkür ediyoruz desteklerinden dolayı. E, bu hafta bir stüdyo konuğumuz var. Yaklaşmakta olan bir etkinliği konuşacağız ama aslında etkinliği değil biraz daha ekonomi e, konuşacağız. Burada ekonomiyi masaya yatırıyor e, olacağız. Ve oradan bu hafta sonu yapacağımız güzel bir çalıştaydan bahsedeceğiz. Ama niye bunu yapıyoruz? Açık radyoyu dinleyenler zaten takip ediyordur. Yani bugünün ekonomisiyle ilgili olarak sürekli programlar yapılıyor. Ve gözlemlediğimiz neredeyse son 30 yıl diyebileceğimiz bir periyotta çok uluslu dev şirketlerin ve finans kuruluşlarının bir yükselişine şahit oluyoruz. Dünyanın dört bir yanından hükümetlerin yönlendirmesiyle e, ekonomi aslında sorunlu bazı metriklerin peşinde e, büyüme odaklı olarak e, ilerlemeye devam ediyor. Ve bunun maalesef getirdiği üçlü bir krizle karşı karşıyayız ekolojik, ekonomik ve sosyal olarak. E, bunu destekleyen uluslararası ticaret anlaşmaları, deregülasyonlar, vergi teşvikleri vesairelerle e, küreselleşme olarak adlandırdığımız bir sistemin içinde buluyoruz aslında kendimizi ve bunun etkilerini Mahallemizde e, olacak yani küçük ölçekte mahallemizde büyük ölçüde e, hükümetler arası uluslararası piyasalarda görüyoruz ama e, tabi doğanın en basit e, kanunlarından biri etkinin olduğu yerde e, bir tepkide oluyor ve bir e, karşıt tohumlarda her yerde görülmeye başlıyor e, bir yeni ekonomi arayışı her yerde destek buluyor. Özellikle Gezi dönemi sonrasında Türkiye'de buna da çok şahit olduk. Bu hafta sonunda aslında bunların bir devamı olarak sayabileceğimiz bir çalıştay var. Bütünsel Yeni Ekonomi Çalıştayı. E, stüdyoda da e, bu organizasyonun, bu çalıştayın gönüllü e, organizatörlerinden e, Arzu Kutan e, bizlerle olacak. Arzu Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. E, sizi kısaca bir tanıtmak gerekirse e, aslında yani nereden başlayacağım bilemiyorum. Hani e, konuştuk da hakikaten çok e, noktadan değiyorsunuz buğdaya. Ama 99 yılından beri e, alternatif e, sistemlerin... ...arayışında ve araştırmalarının içindesiniz. 2007 yılında da bir Ekoköy Tasarım Eğitiminden evet. sonra... ...gönüllü olarak bu eğitmen ve araştırmacı kimliğinize devam ediyorsunuz. Öncelikle biz teşekkür ediyoruz hem katıldığınız için programımıza. Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Şimdi şöyle başlayalım. İlk baktığımızda zaten çalıştayın adı aslında ilk soruyu da oluşturuyor. Yani Bütünsel yeni ekonomi çalıştayı dediğimizde göre demek yeni bir ekonomi öneriyoruz... O da şu soruyu getiriyor. Demek bugünkü ekonomide bir şey var. Yani hem bir bugünkü ekonomiyi bir e, kısaca tanımlarsak bir de bunun nesi var onu anlatırsak e, öyle başlayalım. Şimdi eskiden yedi kuşağı düşünen bir durumdan şimdi e, dört yıllık planlara geldik. E, tabii batı tarzı tüketimin inanılmaz derecede medya kanallarıyla pompalanması ve küreselleşme dediğimiz e, artık dünyayı saran e, durum aslında e, kimseyi de çok mutlu etmiyor. 500 yıl önce yani sömürü ve kolonizasyonla başlayan durum 20. yüzyılda daha kurnazca şekillerde aslında devam ediyor. Yani bir şekilde... Çok değişen bir şey yok. Evet, yani daha kurnazca yapılıyor evet. diyelim. E, tabii bütün bu e, aşırı e, batı tarzı tüketim bütün dünyaya aynı şekilde yaymaya başladığınızda... ...hem insanlar hem de ekolojik sistemler üstünde inanılmaz bir baskı yaratıyor... ...1956'larda bir araştırma yapılmış Amerika'da işte mutluluk üstüne. Ee, hani daha fazla bir şeylere sahip olmak o zaman belki mutluluk getirmiş ama ondan sonra hızla bir düşüş var. Dolayısıyla insanlar mutsuz. Yani bu ekonominin içinde ben başka yerlerde de bulunuyorum olabildiğince biraz gezginliğim de var. Daha büyüğü, daha iyisi insanlarda mutluluğu ve refah ne yazık ki artık arttırmıyor... Ee, diğer bir sorun yenilenemeyen kaynaklar çok fazla e, kullanılıyor ve doğal kaynaklar israf ediliyor. Ee, tabii bu e, sonsuz büyüme. Ee, sürekli büyüme sürekli kar e, bizler de hani zamanda çalıştık e, <gülüyor> küresel şirketlerde diyeyim e, ve zaten sistem sisteme karşı e, ihtiyacımız oralardan Bir doğmaya başladı arayışı alternatif arayışından oluyor, çünkü tabii. bu mümkün değil yani sürekli büyümek e, sürekli kaynak tüketmek e, gezegenin son 20 yıldaki taşıma ve yenileme kapasitesini şu anda zaten ...artık aşmış durumdayız. Yani bir sürü gezegen gerekiyor. Hindistan'daki herkes Amerika kadar tüketime kalksa bir gezegen zaten gerekiyor sırf Hindistan için. Bir iki hafta önceydi galiba. Bu senenin dünyasını bitirdik haberlerinde okuduk. Evet. Ne yazık ki o kritik eşik aşıldı dediğiniz kritik gibi. Kritik eşiği aşma evet. günü de her Çok... yıl öne çekiliyor. Dediğiniz gibi kaynakları tükettiğimiz için dünyayı aslında bu senelik... Tabii farkındasınız. İstanbul'da bile hissediyoruz. İklim değişikliği hızlanıyor. Çünkü dev boyutta enerji santralleri dev boyutta barajlar. Ben çok yeni bir Türkiye, Doğu Karadeniz tarafından geldim. Orada gördüm. Yani her derenin üstünde bir e, hidroelektrik santrali, işte çok büyük barajlar. Oradaki bütün iklimi ve dolayısıyla tabii karbon salınımını aşırı derecede çünkü ürünler, gıdalar, her şey hareket etmeye başlıyor. Bugün e, Yeni Zelanda'dan gelen e, tereyağı İngiltere'de e, yiyorsunuz. İngiltere tereyağı ihraç ediyor falan. Böyle karma karışık e, sistemler. ...hem işsizliğe sebep oluyor, hem karbon salınımı çok ciddi artıyor. Diğer bir yönü de aslında belki oraya da çok fark etmiyoruz ama... ...kıyaslama ve rekabet, ben e, hani şirket içlerinde, kurumların içinde de bazen e, çalışıyorum, görüyorum... İnsanları e, direkt çatışmaya sevk ediyor. Bu aşırı büyüme, e, aşırı işte kar artışı, insanı ve e, doğayı, diğer canlıları... ...sadece doğa deyince insanlar hani... ...her şeyi bütün bir bütüncül sistem... ...holistik bir yaklaşımı Hı. düşünmüyorlar... ...yani insanı çevreden ayırıyorlar. Ve rekabetçi bir şey olarak tanımladıktan evet. sonra... ...sürekli çatışma Ve o çok mutsuz ediyor, insana. bakın yani. çocukların eğitimine kadar iniyor. Yani büyük şirketler medya yoluyla... ...çocukların tüketim alışkanlıklarını etkilemeye çalışıyorlar. Böyle olunca insan kendi kimliğini de yitiriyor... ...bu da sosyal sorunlara da yol açıyor. Ee, tabii sorunlu bu... ...kıyaslamadan ve rekabetten doğan sistemde... E, büyük üretimler, büyük e, monopoller, e, hatta tarımda açıkçası küçük çiftçinin e, şu anda bizim tamam, köylerimizde ve Anadolu'daki durumda ne yazık ki böyle. Ben çok acı bir şekilde son iki üç yıldır bunu Hı -hı. hızlandığını, bittiğini neredeyse gördüm yeni düzenlemelerde. Tabii bunların hepsinde e, hem şirketlerin baskıları, yani şirketler, bu dev şirketler, hükümetleri e, baskılarıyla kararları kendi lehlerine olacak şekilde aldırtıyorlar ve ne yazık ki burada ne insan ne de diğer varlıklar pek e, dikkate alınmıyor. Ya yani aslında yapılan destekler yerel ekonomiden ziyade daha ulusal ölçek yani e, uluslararası ölçekte bir ekonomiyi destekleyecek, ithalatı ve ihracatı destekleyecek Çoğunlukla, şekilde evet. ve o bölgedeki yani sadece ticaret aslında yani o bölgede yaşayan insanların mutluluğu vesaire maalesef bu e, karar aşamalarında çok da dikkate Alınmıyor. Dediğiniz gibi eski ekonominin böyle bir sürü e, yani saymakla bitiremeyeceğimiz bütün programı tabi buna ayırmak tabii, istemiyoruz. Tabii. Ama Sorunlar burada, belli. Aynen sorunları ortaya koyduktan sonra tabi bir yeni arayışı başlıyor. E, bu hafta sonki çalışdayda e, bununla e, ilgili. E, bu yeni ekonomi olarak adlandırdığımız e, fikrin e, ana teması nedir? Ana fikri nedir? Şimdi tabii küreselleşme insanlara çok iyi bir şeymiş gibi e, sunuldu. Hani herkes her şeye ulaşacak gibi ama aslında anlaşıldı ki son 30 yıldaki bu 70'lerden sonra birçok yerde olan değişimde zaten bu konuğumuzda yaptığı filmle Ladaktan e, Öğrenmek diye ve e, Mutluluğun Ekonomisi isimli belgeselleriyle bu konuyu çok e, çok güzel gerçekten ortaya sunmuş. Kendisinden bahsetmedik tabii. Bu çalıştayın bir e, konuğu var. Evet. <gülüyor> Helena Koç ondan da en sonunda evet, bahsederiz evet. Kendisini tanıtırız. Şimdi tabii sorun yerelden küresele gitmekte oluştuğuna göre e, çözüm de herhalde küreselden yerele dönmek. artık dönmek. <gülüyor> Çok aslında basit yani. Bunu ...basit ama şu andaki döngüleri düşündüğümüzde ve baskıyı düşündüğümüzde... ...yani gerek hükümetler gerek şirketlerin özellikle şirketlerin baskılarını düşündüğümüzde... ...o kadar kolay olmuyor. Tek başına mücadele edilebilecek bir şey değil. Ama her zaman yapılabilecek şeyler var. Önemli olan sosyal, ekolojik ve kişisel refah için bu yerelleşme kesinlikle şart. Bir kere doğayla bağlantımız koptuğu zaman bütün bu holistik ve bütüncül yaklaşım dediğimiz... ...her şeyin bağlantısını kaçırıyorsunuz. Hı -hı. Yani aldığınız ekstra... ...hiç ihtiyacınız olmayan, gerçek ihtiyaç... ...çünkü çok farklı bir şey. İhtiyacın tanımlanması <gülüyor> <gibi> <gülüyor> aslında <gülüyor> konuya da gidiyor... ...ama o çok uzun <gülüyor> bir O çok bir derin bir konu derin ama... Bir konu. <gülüyor> e, ...gerçek bir tane bir şeyi ekstra aldığınızda... ...fazladan aldığınızda aslında... Ee, nasıl onun üretilirken üretilmeden önce bütün aşamalarında aslında bir şekilde e, sıkıntı yarattığınızı hatırlamanız önemli. Hep şu örneği vermiştik su konusunu işlerken de bakışlar daha çok lineer oluyor e, kobuş olduğunda yani nereden ya yani bir yerden geliyor ve bir yere gidiyor ama aslında doğada öyle bir lineerlikten bahsetmek mümkün değil. Evet. Hep döngüler var o döngülerin birbirini beslediği ve birbiriyle alışverişte olduğu bir durum var. Ne zaman ki biz onu görmüyoruz artık bir perde mi iniyor nedir yani bizim e, üretimimiz tüketimimizde e, o zaman aslında sorunlar başlıyor. Evet o döngüyü hatırlatmak çok önemli gerçekten. E, biz üreticiyle de direkt bağlantımızı yani tüketici ve üretici arasındaki mesafe uzaklaştığı zaman o bağlantı o sohbeti yapamadığımız zaman zaten iyice kopuşlar oluyor. Ee, önemli olan ister şehirde olalım ister daha kırsal bir alanda yaşayalım. Sanıyorum bu bağlantıları kurmak ve yereli desteklemek çok önemli. İkinci önemli konu enerji. Yani bugün e, yenilenebilir enerjiyi e, teşvik tabi edilmesi veya bizlerin de talep ediyor olmamız, e, yapabildiğimiz kadar enerji e, tasarrufu, kullanımımza dikkat etmemiz. Her mesela ulaşım diğer bir konu bu ulaşımı sağlamak için bu ürünlerin oradan oraya gitmesi için yani düşünebiliyor musunuz? Yeni Zeylandalı üretilen elmalar cilalanmak için başka bir ülkeye Çin'e gidiyor Çin'den başka yere gidiyor ve biz bugün Türkiye'de işte Şili e, e, ...ürünü yiyebiliyoruz. Ben tabii e, böyle tüketmemeye çalışıyorum ama bu insanları bir şeylerden mahrum etmek değil. Ama temel gıdalarınız, örneğin buğday e, Anadolu'nun Türkiye'nin temel gıdasıysa... ...buğdayı başka bir yerden getirmeniz hem karbon ayak izi açısından çok e, ciddi sıkıntı yaratıyor hem e, çevreye çok ciddi zararlar veriyor hem de bence e, bir gıda üretildiği yerde çok daha faydalı oluyor. Daha canlı bir gıda yiyorsunuz. O da tabi apayrı bir konu. O konuda da çalışanlar sizinle var. Sizinle beraber evrimleşmiş bir gıda olduğu için zaten evet. vücudunuzun ona olan tepkisi de e, onun gibi oluyor. Şimdi e, yerel, yerelleşmeyle ilgili bahsettik ama e, çok güzel e, paylaşılan bazı e, dokümanlar vardı çalıştayla ilgili. Benim de onlara bakma şansım oldu. Evet. Orada çok güzel adım adım böyle yerelleşmenin neden çok e, ...çözüm olabileceği ile ilgili e, çok güzel e, notlar vardı. E, hakikaten neden yerelleşme diye e, sorduğumuzda neler çıkıyor karşımıza bunun nasıl faydaları e, olacak? Şimdi e, tabii yerelleştiğimiz zaman bu aradaki bir kere direkt e, hem ruhsal hem e, fiziksel e, bağlantı. Yani doğayla, insanlarla, çevremizle, etki alanlarımızla bağlantı çok daha kuvvetleniyor. Bağlantının kuvvetli olması sizin... ...daha bilinçli bir... ...yani tüketim alışkanlıklarınızı da etkiliyor. Mesela sade... ...seçerek sade tüketim... Ee, ...gibi bir kavram var. Veya e, paranın işte bu krediler, borçlar hani diğer hani ekonomik açıdan hmm. baktığımızda... ...bu para sisteminin içinde olduğumuz zaman işte bugün ben duyuyorum... E, ...kredi kartlarındaki borçlardan ötürü e, tamam, ruhsal, evet çok kötü durumda. İşte e, çiftçilik e, işsiz kalıp yüz bin tane Hintli çiftçinin... ...intihar ettiğini biliyoruz. Hani böyle böyle çok dünyada sadece ülkemizde değil... ...dünyada çok ciddi kriz yaratıyor. O yüzden mesela e, yerel para birimleri e, kullanan... E, ...dünyanın birçok yerinde böyle gruplar var. Evet, diyoruz, evet, evet, kendi para birimleri var. Sistem içinde tuttukları zaman... ...o zaman e, hem orayı desteklemiş oluyorlar... ...hem de açıkçası diğer e, bu zarar verici sisteme de... ...katkı sağlamamış, katkı sağlamamış oluyorlar bir oluyorlar. şekilde. Ee, ama sanıyorum üretici ve e, tüketici arasındaki... Çünkü gıda en önemli temel e, ihtiyaçlardan biri. Ve e, şu anda yapılan işte büyük dev yollar, işte ulaşım şeyleri hep e, daha çok ürünlerin oradan oraya ulaşması için. Ama yaratılan bir e, imgeyle, algıyla çok yönetilerek... Mesela bugün bir sürü insan... Düşünün kozmetiği düşünün işte mavi lens şeyi inanılmaz yüksekmiş işte sarı saç boyası yani herkes o dayatılan kişi olma yolunda aslında kimliğini de yitirmiş ama bundan çıktığınız anda da tam tersi çok güzel bir dünya ee, ...yeni dünyaya adım atmış oluyoruz, evet. Ya mutluluğu o e, tüketimle bağdaştırma e, hali var. Çünkü e, yani yerelleşme e, karşıtında yani küresel veya büyük bir ekonomi içinde olduğunuzda... ...siz ister istemez sosyal bağlarınızdan da kopmuş oluyorsunuz. Başta bahsettiğimiz o rekabet vesaire gibi şeylerden insanların birbirinden uzaklaşması... Aslında mutluluğun esas kaynağı gibi olan yani dayanışma, işbirliği, karşılıklı sevgi saygı gibi şeyler ortaya kalk, ortadan kalktığında maalesef tüketim gibi şeylerle suni bir doyurma evet. ihtiyacı oluyor ve bu maalesef yani hiç, hiç de hiçbir, Benim aslında. de çocuğum var. Hiçbir çocuğu aslında AVM mutlu etmiyor. Ben çocuğumu doğada geçirdiği vakitlerdeki gözündeki pırıltıyı, canlılığı, <gülüyor> ilişkilerindeki o enerjiyi gözlemleyebiliyorum. Yani asıl mutluluk gerçekten ee, ...bizim önceden sahip olup... ...şimdi hızla kaybetmekte şimdi hızla olduğumuz şeylerde. <gülüyor> evet, bir şarkı arası verelim... ...devam etmeden önce... E, ...yeni türküden Vira Vira dinliyoruz.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 Vira demir aldı dünya açılmış hayalleri risklara vira geceye başlayan hayat seni bir gün çağırdınca viravira demir aldı dünya açılmış hayalle rüzgarlara viravira vira dalgalandı dünya terk edip balatlar limanlar Evet, Arzu Kutan'la sohbetimize devam ediyoruz. Bu hafta sonu gerçekleştirilecek bütünsel yeni ekonomi çalıştayından önce e, ekonomide neler yanlış ve neler doğru olabilir? Biz buna nasıl katkıda bulunabiliriz? E, ondan bahsediyoruz. En son e, sorunun küreselleşme özetle e, çözümünde yerelleşme olduğunu Söylemiştik şarkı müzik arasından önce peki bu yerelleşme nasıl olacak bundan bahsederek devam edelim şimdi gıdadan başlayalım en önemlisi gerçekten yerel gıdayı e, almak e, organik ve ekolojik şekilde üretilen e, yerleri desteklemek küçük çiftçiyi desteklemek ee, ...bu şehirlerin kenarlarında kalmış halen var. Ben kendi alışverişlerimi hem o e, pazarlardan, ekolojik pazarlardan... ...hem de bu çiftçilerden İstanbul'da yapıyorum. İstanbul'da bile var tabii, aslında. Tabii tabii, İstanbul içinde var. bile var. Şu anda hızla tabii yok edilmeye çalışıyor ama... E, ...yine de halen var. Buraları desteklemek e, çok önemli. Hem bizim için de çok e, sağlıklı gıda yemek çok çok kıymetli. Çünkü bizim gizli maliyetlerden bahsetmiyoruz. Bir şey ucuz gibi gözüküyor ama aslında onun altındaki... ...gerçek maliyetine baksanız... ...aslında o ürünün hiç kullanmazsınız... ...evinize hem sizin, bile... Sonra, hem dünyanın, ...bedenize... Yani ...hem evet, bedeninize hem de hem bedenize, hem ...evinize yani. sokmazsınız... ...ama bunların tabii farkında olmak zaman alabiliyor... ...şimdi bu tip farkındalığı artırıcı... ...eğitim faaliyetleri çok arttı... ...işte belgeseller paylaşılıyor... ...bu eğitimden sonra birçok arkadaşımız... ...çok değişik değişik çalışmalara başladı... ...mesela armağan uçuşturma çemberleri var... Evet. ...alma yani önce alma... ...gerçek ihtiyacını belirle... Bakalım değiş tokuş yapabiliyor musun? Takas sistemleri takas var. Evet çok artık zumbara diye çok onlar da bizim konuğumuz olacaklar bu çalıştay süresince. Hı hı. Böyle bir yine değişim takas grupları var. Sonra permakültür diye yine Türkiye'de de çok güzel kurslar düzenlediler. Halen birçok yerde örneklerini gördüğümüz çalışmalar var. Tasarımlar, bahçeler... Bah mahalle bahçeleri bostanlar halen var. Özellikle geziden sonra bostanlar. Geziden sonra evet evet e bir sürü bölgede ben küçük küçük bu ekoya yani sürdürülebilirliğe önem veren küçük yerleşkeler, küçük topluluklar da oluşmaya başladı. Hı hı. Yani umut var. Hiç şeyi kaybetmemek lazım. Tohumlar yayılıyor aslında. Evet, Öyle evet. Yani tek gerçekten. Tek bir kurs veya tek bir eğitim gibi görüyorsunuz. Sonra evet, şimdi çıkan insanlar, ben aslında bu program yapalım? öncesinde bunu düşününce fark ettim. Önce bazen bana yetersiz gibi geliyordu hareketler. Ama şimdi baktığımda böyle mesela bizim bu çalışta yapacağımız tarihte en az beş tane... Kıymetli güzel e, aktivite var. Yani arada kalabildiğim, evet. ona mı gitsem, ona mı gitsem? Evet, o şekilde. Bir de mesela çok ilginç. Yine e, ben bir büyük bir sitede gördüm. E, bütün e, şey site sakinlerinden e, ko, e, organik atıklarını toplamalarını ve komple site e, kompostunu üretiyor. Hem kendi ihtiyaçları için hem de kişilere Hı -hı. veriyor. Bu bilinci arttırmak bile önemli. Orada yani kompostun yapılmasının ötesinde bu bilinci artıran o, çalışmalar az önce var. Bahsettiğimiz döngüyü aslında görmesini sağlıyor insanların bu gibi hareketlerle. Evet evet yani çok önemli. Yani ben sadece. yani atık ne? O kadar çok atık var ki bazen onu düşünüyorum. Elektronik atıklar Gana'da birikiyor. Oradaki insanların sularını kirletiyor. Yani aldığım ser ekstra yeni e, bir elektronik cihaz bir yerde çöp oluyor. O çöpler bir yere gitmiyor. Yok yani, olmuyorlar kendi çöp yok yani. Başka olmuyor. Bir yerde evet. Onun için e, yani çöpün yok olmadığını hatırlayıp kıymetli çöpleri de baştan hani doğaya yararlı olacak şekilde kazandırmak çok önemli. Yani gönüllü sadelik çok önemli. Ben her ekolojik pazar bu da her ekolojik pazar açılma müjdesi verdiğinde çok mutlu oluyorum. O da yayılıyor aslında. Yayılıyor evet. Onun için bence epey bir hareket var. Evet bir de bu çalıştaydan hiç bahsetmedik aslında daha çok nelere değdiğinden ve o konudan bahsettik. Biraz çalıştayın programından ve esas bu çalıştayı yürütecek Helena Norberg Koç'tan biraz evet. bahsedeyim istiyorum kısaca. Biz aslında 3-4 yıldır bu ekonomi alanında bir mutlaka bir konuğumuz olsun ve bir çalıştay yapalım istiyorduk. Sonunda gerçekten çok yoğun bir insan. Ee, Helena Norberg coach bizim e, bu davetimizi kabul etti sağ olsun. Daha önce e, burada da Açık konuk olmuş. Evet, olmuş. Evet, evet, sürdürülebilir film e, festivaliyle ilgili gelmişti. Şimdi hem yazar hem film yapımcısı yeni ekonomi konusunda gerçekten bu hareketin öncülerinden. 30 yılı aşkın süre 3 kıtada ekolojik, sosyal ve kişisel esenliği ön plana çıkarılan, çıkaran e, yerel ve sürdürülebilir ekonomik sistemlerin tanıtımını yapıyor. Ladak'ta bu hani Batı Himalyalarda... Küçük Tibet, küçük tibet evet Küçük Tibet denen bölgede 30 yılını aşkın geçirmiş. Hatta çok güzel bir belgeseli var. Hı -hı. Ladaktan Öğrenmek diye. Orada 70'lerin sonunda kendi kendine yeten bir topluluğu nasıl hani mahvedilebileceğini, mahvedilebileceğini yani. çok ciddi bir şekilde belgelemiş ama e, hani onun e, tersi şekilde o yerel halkla da bir sürü bunun farkındalığını yaratacak. Bunun aslında hani ...eskiden refah tersine varken... ...tersine döndürecek çalışmaları da yapmış... ...çok ilginç şeyleri var... ...dolayısıyla o konuğumuz olacak... ...biz de çok mutluyuz... ...birlikte bakalım... ...neleri konuşacağız, tartışacağız... Türkiye içinde. Aynen ben kişiler olarak da katılımcı olarak orada olacağım evet. için oradan aldığımız sonuçları da belki programda da tekrar İnşallah. paylaşma şansımız olur ya da paylaşmasak bile aynı bahsettiğimiz gibi o tohumlar yayılıp belki başka yerlerde bizim karşımıza çıkabilir. Evet çıkacak mesela bu Kasım ayında sonra. yine bu eğitime katılmış arkadaşlarımızın 7 8 9 Kasım'da 15 tane ilde aynı anda olacak sürdürülebilir yaşam film festivali geliyor. Hmm. Ve inanılmaz güzel belgeseller var ve ücretsiz, tamamen gönüllü yapılıyor. Evet, 7, 8 9 Kasım'da 15 Eylül aynı anda yapılacak. Ya yani bunlar çok güzel şeyler. Yani ilk yapıldığında İstanbul'da e, ilk takım evet. evet ilk gönüllü takımda vardım. Şimdi nereye geldi? Çok sevindirici örneklerimiz var. <gülüyor> evet, e, biz de heyecanla bekliyoruz. Hem bu örnekleri görmeyi hem de hafta sonunu. E, çok teşekkür ederiz. Kapatmadan Geldim. önce e, söylemek istediğiniz son bir şey. E, Sürdürülebilirliğin çok önemli bir prensibi var. Eğlenemezseniz sürdüremezsiniz. Onun için ne yaparsak yapalım neşe içinde, sevgiyle ve eğlenerek yapalım. Bu program benim için öyle oldu. Eminim hafta sonu da aynı şekilde gidecektir. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. Programı her hafta olduğu gibi ekolojik pazarlarımızı hatırlatarak kapatalım. Burada bahsettiğimiz yerelleşme çözümünün aslında belki de bize en yakın, gıda konusunda en yakın örneklerinden biri. İstanbul'da Cuma günü Bakırköy'de, Cumartesi günü Şişli Feriköy ve Beylikdüzü'nde, Pazar günü ise Kartal ve Küçükçekmece'de e, gerçekleştirilen e, ekolojik pazarlarımıza e, gelerek Tüketici ve üretici arasındaki mesafenin gıdada nasıl kısaltılabileceğini e, görebileceksiniz. E, bu arada son bir hatırlatma. Eğer e, katılmak istiyorsanız hala e, bu hafta sonu düzenlenecek bütünsel e, yeni ekonomi çalıştayına e, çok kısıtlı da olsa birkaç yer var. E, i̇lgilenen katılımcıların ar, e, arzu.kutan.süperonline.com adresinden katılabilirsiniz. E, organizatörlerle iletişime geçmesini e, rica ediyoruz. Programda bana yardımcı olan e, arkadaşım Volkan Ağır'a teşekkür ediyorum e, ve hepinize iyi haftalar diliyorum. Hoşçakalın.